Erkekle bir bayanın aynı iş yerinde çalışması caiz midir? Bir diğer sorunuz. Bir erkekle bir bayan, İslam'ın tesettür şartına ve halvet şartına riayet ederek aynı yerde çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yeter ki halvet olmasın, yeter ki Hı -hı. tesettür şartına riayet etsin bayan. O vakitte erkeklerin bulunduğu bir yerde çalışmasında herhangi bir sakınca yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir kardeşimiz geldiğinde onlarca bacımızı, onlarca kardeşimizi, ablamızı Görecektir, bizimle beraber çalışıyorlar. Bunda da herhangi bir sakınca yoktur. Evet, yani buradaki ince nokta... Tesettürüne riyade edecek, halvet olmamaya dikkat edecek. Buna dikkat ettiği müddetçe onurunu koruyarak, şerefini koruyarak, yani e, haysiyet ve onurunu rencide edecek davranışlardan uzak durarak, erkeklerin bulunduğu ortamlarda çalışmasına herhangi bir sakınca yoktur. Nitekim evet. Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde, sahabe hanımların çokları pazara inerdi. Pazarda alışveriş yaparlardı, efendim, çarşıya iner, çarşıda alışveriş yapar, alır ve satarlardı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buna engel olmamıştır. Hatta denetimciyi, şu anda ismini hatırlayamadım bir anda, e, bayanlardan seçmişti. Ve pazar denetimini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o seçmiş olduğu bayan yapardı. E, pazarda malumunuz onlarca erkek vardır, onlarca da kadın vardır. Aleyhisselatü Vesselam döneminde fiili olarak çalışırdı, herhangi bir sakınca Yani yapıyordu. zabıta görevi yapmıştır evet, değil mi? Evet, zabıta görevi yapmıştır.